Herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz Programı'nda daha birlikteyiz. Bu hafta yine Açık Deniz'i Süha Umar'la birlikte yapacağız. Geçen hafta başlamıştık. Önce Süha'yı tanıdık. Sonra da Pir Reis üzerinden devam ettik. Süha merhaba. Merhabalar. Beysun nasılsın? İyi sağ ol. İşte tekne... De, e, tamirat vesaire filan devam ediyor ama bitti gibi evet biliyorsun çok... o, e, poposuna e, sintine suyu diyen bu işten kurtulamazmış <gülüyor> evet peki geçen hafta biraz önce seni tanıdık tabi ondan sonra da Pir Reis'e geçtik e, kaldığımız yer e, işte harita ve dil meselesiydi biraz anlattın sen şimdi devam edelim Pir Reis'i ben çok önemsiyorum Hatta yani e, ciddi bir film senaryosunun e, şeyi olabilir konusu gerçekten çok etkileyici bir insan hayatı hikayesi e, devam edelim e, Piraeus nasıl 11-16 yaş arası demiştin korsanla başlamış ya da katılmış e, evet. gemilere e, o devam edelim bu harita meselesinde biraz e, Dediğim gibi dil meselesini konuşmuştuk. Ee, nasıl devam ediyor Piri Reis'in öyküsü? E, Beysun izin verirsen e, bu garip e, emekli büyükelçinin bu Piri Reis'e neden merak sardığını kısaca anlatayım önce. Tamam. E, 1971 yılında e, oldukça genç yani 20'li yaşlarının başında bir ikinci katip olarak Buenos Aires, Arjantin'in başkentine atandım. E, göreve başladıktan bir süre sonra orada e, gazete, iki büyük gazeteden birinin otomobil yazarı, aynı zamanda arkeolojiye falan çok meraklı, e, şimdi e, maalesef e, vefat etmiş olan Federico Kirbusla tanıştım. Federico bana da ilk görüşmelerimizden birinde, e, ya dedi babana Suha Efendi derdi. Suha Efendi dedi bu Firi Reis'in haritasında dedi, Antarktika, Çizilmiş öyle mi dedi. Şimdi bu tabii yüz 100 değil bin puanlık soru. Evet piri biliyordum filan ama haritasına öyle çok büyük bir bilgim yoktu çok geniş. E, tamam ben bunu bir araştırayım sana bilgi vereyim dedim. E, ve işte büyük elçilikte bir rastlantı e, kripto dediğimiz şifreli tegrafları yazdığımız aldığımız küçük bir kilitli kasa gibi bir oda vardır. Orada böyle bir sürü şey vardı. Yazılar, çiziler, paketler filan. Onları ben e, tasfiye ediyordum. Ve e, neyle karşılaştım tahmin edersin? Neyle? Piri Reis'in haritasıyla karşılaştım Orijinal. Orijinal, orijinal yani e, tıpkı e, basım haritasıyla karşılaştım. Ve yanında bir de açıklama kitabı vardı. Şimdi bu çok ilginç bir hikaye. Biliyorsun Piri Reis'in bu haritası bir rastlantı eseri bulunmuştur. Berlin Üniversitesi profesörü Adolf Deisman e, topkapıda e, el yazmaları üstünde araştırma yaparken bu Fatih Sultan Mehmet'in bizim Batlamyus dediğimiz olsun, e, onun eserlerine çok meraklı olduğu hatta ben de geçen gün İzmir e, Belediyesi'nin bir dergisi var Mavi Kıta diye. Oraya bu konuyu yazdım. Fatih e, bu Batlamyus'un e, bir eserini bir e, Türk vatandaşı e, Rum asıl Türk vatandaşı oğluna te, çevir, çevirtmiş ve orada bir de bir harita var. Böyle bir karmaşık bir harita. Onu da e, çizdirmiş yeniden. Buradan yola çıkmış Dayısman ve o zaman e, şeyin e, mü, Topkapı e, Sarayı'nın Halil Etem Bey Ondan rica etmiş ve e, bir sürü harita ortaya çıkmış. Bunlar arasında Piri Reis'in haritası da bulunmuş. Sonra e, şeye, e, devreye Polkale Kale giriyor ve e, o bu haritanın e, Christoph Colomb'un haritasından da yararlanılarak çizildiğini kanıtlıyor ve bunu e, 1931 yılında Leyden şehrinde bütün dünyaya tanıtıyor. İşte Piri Reis'in ve haritasının e, gündeme gelmesi ve ünlü olması böyle başlıyor. Şimdi peki, buraya nereden geldim? Peki, aldığım haritadan izin, geldim. Bir araya bir, bir saniye izin ver, bir araya gireyim çünkü bir soru var kafamda. Şimdi harita dediğimiz şey e, işte denizde e, navigasyon için kullanılan bir şey. E, bu haritanın gelişim mesela kaç tane piri reis haritası var? Ve nasıl kullanılmış? Yani bir reisi iki bilmiyorum. tane, iki iki iki piyade yani, var. var. Yani, yani bu, kullanıma açılıyor mu? Onu merak ediyorum. Yani bir tane harita var. Evet. Işte, bir, o, tane. Bir, bir, evet. bir yerde bir arsede durduğu zaman denizcilerin ona, ona ulaşmadığı sürece o harita yok demektir. Yani ben şunu merak ediyorum. Doğru bir Haritası. Ne yaygınlıkta kullanıldı? Şöyle söyleyeyim. Piri Reis'in iki haritası var. Birisi daha sonra e, bulunuyor. Bu birinci haritası 1513 yılında e, çizilmiş, tamamlanmış ve Yavuz Sultan Selim'e Mısır seferi sırasında takdim edilmiş. Bu harita aslında bir, tam haritanın bir parçası. Hangi parçası? Atlas Okyanusu ve Atlas Okyanusu'nun bir bölümü şey yani Af o Afrika'nın boynuzu dediğimiz yerden bir bölüm bir de Güney Amerika kıyılarını gösteren bir harita. Bu haritayı Atatürk çoğalttırmış beş renkli olarak ve bir açıklama kitabıyla yayınlatmış yayınlatmakla kalmamış o sırada Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki bütün temsilciliklerine bunu göndertmiş. A tabii birçokları orada gittiği yerde kalmış düşün bak ben 1971 yılında paketinde buldum bu haritayı ve açıklamayı ee, fazla merak etmemiş insanlar ee, ikinci haritası ise dünya tam bir dünya haritasının altıda biri olduğu düşünülen 1928 tarihli bir harita. Şimdi bu iki haritanın da denizciler tarafından kullanımı hemen hemen hiç yok. Bunlar hmm. e, daha çok Antika eser olarak, önemli eserler olarak kalmış. E, tabii tıpkı basımları yapılmış ve satılmış. Halen de bunları elde etmek mümkün. Bende de bir tane var çerçeveli. E, benim e, ev, evimde asılı duruyor. E, bu haritalar zaten e, böyle e, senin düşündüğün, benim düşündüğüm denizcilerin düşündüğü türden haritalar değil. Hmm. Oldukça tahmin edersin küçük ölçekli haritalar. Önemi şuradan geliyor. İşte Federico'nun beni şey yaptığı teşvik ettiği iş oydu. Bu haritaların üzerinde Pirineis'in aldığı notlar var. Şimdi Federico'nun e, araştırdığı şey Antarktika'yı gösteriyor mu göstermiyor mu idi. Hayır göstermiyor. Hmm. Çünkü Fenerife o dönemde Piri Reis'in bu haritayı çizerken yararlandığı haritaların hiçbirisinde Güney Okyanusu'nun daha aşağısında ne olduğu gösterilme ve bilinmiyor. Batlamyus burayı terra incognita bilinmeyen e, arazi, bilinmeyen e, kıta olarak tanımlıyor. Öyle bırakmış onu bir boşluk o. Aynı tutumu Piri Reis'le sürdürmüş. Piri Reis'in ilk haritasında e, Güney Amerika'ya ilişkin çok ilginç bulgular var. Piri Reis'in haritasında lamalar var. Bazı notlar var. Bu bölgenin Kolom'dan çok önce keşfedildiğini gösteriyor bu bilgiler ve bu notlar. Zaten Federico'da bunun peşindeydi. Bu da normal çünkü sonradan ortaya çıktı ki Portekizler Buraları keşfetmişler Kolomb'dan çok önce. Fakat keşifler o kadar önemli ki bu haritalar ve bu bilgiler saklı. Bizde kimseye verilmiyor, söylenmiyor. Biri değilsin şansı, geçen programda da konuşmuştuk, bir savaş veya bir geminin zaptı sırasında bu haritalardan birisine, Kolomb tarafından çizilmiş bu haritalardan birisine e, rastlaması ve onu alıp kendi haritasını çizerken yararlanması ve tabii ki bir denizci, es esir alınan bir denizci, Kolombla o seyahatlere gitmiş denizci. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda Piri Reis'in haritasının e, belli başlı çok değerli olmasına gerektiren özellikleri var. Birisi dediğim gibi bu bölgenin Kolombdan önce Keşfedildiğinin kanıtı. İkincisi bu harita gerçekten bugünkü haritalara hemen hemen ay haritaları aynen tekrar o bilgileri o e, nitelikte bir harita. O özellikte bir harita. Doğruluk payı yüksek. Çok yüksek yani doğruluk payı hemen hemen yüzde yüz. Şöyle söyleyeyim bazı mesafeler filan konusunda bir tereddüt vardı o da ortadan kalktı çünkü o zaman kullanılan mil bugün kullandığımız milden farklı tatalan mili daha kısa onun için mesafeler ama bu ayrıntıya girmeyeyim şimdi hmm. bu, bu haritaların iki haritanın da önemi piri reisin kendi kişiliğiyle bağlantılı bir önem Piri Reis dünyanın yetiştirdiği en önemli haritacılardan, kartograflardan birisi. Hı -hı. Bu ünvanı kazanmasının, yani bu ünvanı kendisine veril, bu ünvanı kendisine verilmesinin dahi görülmesinin nedeni de bu iki harita. Ve bu iki haritanın e, presizyonu. niteliği. Evet, geçen, geçen programda uzaylılardan da söz etmişti. <gülüyor> evet, şimdi tabii ee, bir, bir soru sormuş orada kalmıştık yani Piri Reis'le ilgilenmiş mi kimse işte film yapılmış mı filan oraya gel geldik iyi oldu bunu açtığın. Yani Piri Reis'le birçok kişi ilgilenmiş eğer şöyle bir internete bile girersen göreceksin onlarca kişi Piri Reis'in Piri Reis üzerine yazılar yazmış kitaplar yazmış. Bunların benim nezdimde en önemlilerinden bir tanesi Afet İnan'ın yazdığı bir kitap kısa küçük bir kitap ama değerli bilimsel değeri var Swat Suçek diye bir kişi var onun yazdığı bir kitap var bilimsel değeri var onun dışındaki kimseye haksızlık etmek istemiyorum bütün eserler değerlidir bütün kitaplar ama onun dışındaki eserlerin hemen hemen tümü fantazi peşinde koşan kişilerin yaklaşımıyla yazılmış kitaplar geçen defa da söylemiştim Piri Reis'in haritasının sırrı. Ana konu bu. Piri Hı -hı. Reis ne kadar yazsın, çizsin, yırtınsın, ya ben bunları böyle yaptım desin, hiç önemi değil. Yok. İşte bu e, bahsettiğin e, uzaylıların e, fotoğrafı filan meselesi de hep buradan kaynaklanıyor. Bunlar e, benim nezdimde e, üzerinde durulacak konular değil. Her şey bilimsel olarak açıklanmıştır. Piri Reis'in haritaları nasıl çizdiği kendi dilinden zaten yazılmıştır. pir Reis'in haritaları önemlidir. pir Reis çok değerli bir e, Türk kartografı bir denizcisidir. E, ve denizcisidir. Ve bence pir Reis'in çok daha önemli özelliği e, ve eseri Kitab-ı Bahriye'dir. Evet haritaları... biraz bunu evet. konuşalım. E, yani şey çok önemli. Ben tabii bütün yaşam öyküsünü çok ilginç buluyorum Pir Reis'in. Evet. Mesela Pir Reis o haritayı yaptıktan sonra yükseldiği bir yer var mı? Takdir edilmiş mi? Nerelere gelmiş o haritayla birlikte? kitab Bahriye de herhalde o dönemin en önemli kitaplarından bir tanesi. Evet, kitab Bahri'ye 1521'de e, Yavuz Kanuni'ye e, takdim ediliyor. E, biz biliyorsun sen de denizcisin, pilot book deriz. Evet. Yani, e, bir denizi en ince ayrıntısına kadar anlatan e, koyları, kayalıkları, limanları, e, marinaları bugünkü evet. tabiriyle anlatan bir e, kitaptır, rehberdir. İşte bu pilot bookların e, atası... Ve öncüsü Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sidir. Ve ki Piri Reis biraz evvel dedin ya haritalardan e, yararlanılmış mı? E, pek zannetmiyorum yararl yararlanıldığını. Ama e, Kitab-ı Bahriye'yi takdim ederken e, bu garip diyor e, bunu yazdı. Denize çıkacak olanlar bunu okusunlar ki diyor. Ve yanlarında bulundursunlar ki diyor başlarına olmadık işler gelmesin diyor. Ve bu doğrudur. Ben 2013 yılından beri Kitab-ı Bahriye'nin peşinde Akdeniz'de dolaşıyorum. Yaklaşık dörtte e, üçünü bitirdim. Kitab-ı Bahriye'nin. Şimdi onu soracaktım. Sen e, bu e, Piri Reis'in rotalarını mı e, tek, e, yeniden yapıyorsun? Evet. Evet Beysim. Ben şöyle yola çıktım. İşte o Arjantin macerasından sonra benim de pir ilgim arttı ve Kitab-ı keşfettim. İtiraf edeyim, daha önce bilmiyordum doğrusu. Şimdi Kitab-ı Bahriye tabii aradan uzun yıllar geçti. Meslek e, sırasında böyle e, haftalarca, aylarca bu işlerle uğraşacak zamanım yoktu. Ama emekli olduktan sonra bu işe e, zaman ayırmayı kararlaştırdığım için önce bilgi topladım. E, çok şaşıracaksın, Kitab-ı Bahriye... E, bugünkü Türkçe'ye yakın bir Türkçe ile ilk defa Tercüman Gazetesi tarafından basılmış. Ama çok kısaltılarak yani iki ciltlik e, yararlı, güzel hazırlanmış bir kitap, e, iki ciltlik bir e, şey, e, kitabı Bahriye. Ama asıl e, düzgün ve çok gerçekten e, otantik baskısı görülmüş. E, Kültür Bakanlığı tarafından 1988'de gerçekleştirilmiş. Dört büyük cilt bu. Her bir cilt yaklaşık 300-400 sayfa. Ee, ve bu kitapta e, Piri Reis'in diliyle yazılmış hali, bugünkü Türkçe en yakın çevirisiyle yazılmış hali, bir de yan tarafta İngilizcesi var. Şimdi bu niye bu kadar önemli? Çok önemli çünkü bazı hallerde piri o zamanın diliyle yazdığı ve Arapça eski Arapça demin de eski Türkçe harflerden okunarak çevrilmiş Türkçe'sinde e, bazı yerler tam oturmuyor. Ama bunu İngilizcesiyle karşılaştırdığınız zaman o aradaki e, yanlışlık çoğu kez ortadan kalkıyor. Bu nedenle bunu kim düşünmüşse hakikaten çok iyi yapmış. Bu kitap e, Kitab-ı Bahriye'nin 2. E, Mahmut galiba e, vakfına bırak, bırakılmış, verilmiş olan nüshasından hazırlanmış. O bakımdan da önemli. Bazı dünya kütüphanelerinde orijinal el yazması şeyleri var, örnekleri var. E, ben bu, bu kitabı e, o zamanlar e, Kültür Bakanlığı müsteşarıydı sevgili dostum Profesör Emre Kongar. Onun yardımıyla o zaman e, edinmiştim. Ve o gün bugündür 2013 yılına kadar işte e, hep aklımda e, ona 2013 yılında e, küçük bir ekiple e, bu işe başladık tekneyle. İnanam e, e, da bunu soracaktım. Yani dinleyicilerimiz mutlaka ayrıntı isteyeceklerdir bilgi olarak. Yani tam anlatır mısın? Ne yapıyorsun? Yani tekneyle bir Reis'in rotasında liman, bir limandan öbür limana mı gidiliyor? Ne yapılıyor? Bu bir araştırma mıdır? Biraz açar mısın bu çalışmayı? Tabii tabii. tabii e, şöyle söyleyeyim. E, şimdi Piri e, birinci e, kitabı bariyesinin söylediğim e, baskısının birinci cildinde şöyle bölümler var. Mesela diyor ki bu bölüm sultaniye Çanakkale ve Kilitbahir adıyla bilinen kaleleri anlatır. Bu hmm. bölümde Bozcaada adlı ada anlatılır. Bu bölümde İmroz Adası Gökçeada adlı anlatılır filan. Böyle devam ediyor. Şimdi ben burada tekneyle çıkıyorum. Ee, Bozumdan tekneyle çıkıyorum yukarıya doğru. Bazen doğrudan dolayı en yukarıdan aşağıya doğru Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Limni, ondan sonra Midilli mesela bir seyahatimiz böyle oldu. 1'den 12 gün sürdü. Her gittiğim yerde Pirreis kitabı bariyesini önüme açıyorum. Daha önceden zaten araştırmış oluyorum, notlarımı almış oluyorum. Orada Pirreis dedim ya Korsan Pirreis <gülüyor> deniz kenarında e, tabernanın taverna'nın peşinde değil. O Kalelerin peşinde. E, çünkü oraya sonra bir e, harekat yapılırsa nerede kale var, nereden girilir nereden, bunların peşinde. Ben de onun izinden gidiyorum ve e, onun anlattıklarına dayanarak o kaleleri buluyorum. Bunların büyük bir bölümü yıkıntı halinde. O kaleleri buluyorum. Fotoğraflarını çekiyorum. Bu arada gittiğim diyelim ki Limli'ye gittim. Onun anlattığı anlatımından yola çıkarak Limli'nin daha bu bahriyede işaret ettiği noktalarını buluyorum koylarını limanlarını ve özetle 5000 yıl öncesiyle bugünü karşılaştırarak yazıyor bunu yat dergisinde yat Türkiye dergisinde 2013'ten beri yayınlıyorum yaklaşık yanılmıyorsam 52 53 yazı oldu e, ve 43'ü 3'ü bitti Akdeniz'in e, ve şunu söyleyeyim Hemen hemen bugüne kadar, hemen hemen demeyeyim, hiç yanlışını bulamadım. Dikkatle okuyorum, karşılaştırıyorum. İki yerde, aa bak bu böyle değil diyecektim ki, biraz evvel söylediğim gibi, e, bugünlük Türkçesiyle çevirisiyle Piri söylediği arasında bir fark olduğunu gördüm. Onun da yanlış olmadığını anladım. Yani bu herhalde e, çok az kişinin başarabileceği bir iş. Yani şey, biri reisin yaptığından söylüyorum. Benimkinden değil. Onun için de doğrusu çok mutluyum. Çok az bir bölüm kaldı. Maalesef e, Kuzey Afrika bölümünü yapabilir miyim bilemiyorum. Çünkü oradaki durum nedeniyle. E, tahmin ediyorum e, iki yıla kadar eğer, e, ölmez sağ kalırsak. En azından e, hemen hemen yüzde seksen beş doksanını bitirmiş olacağım. Ee, Peki e, Suhaş şunu sormak istiyorum sana. Bilmiyorum biliyor musun e, Norveç'ten bir Viking gemisi geldi. Beşoğustos'ta evet. Boğaz'a giriş yaptı. Saga Farman. Evet. E, o programı yaparken ben Ufuk Kocabaşa İstanbul Üniversitesi'nden deniz arkeologu e, ona sormuştum. Ya biz de Piri Reis'in Mısır yolculuğunu yapabilir miyiz? Ee, onun e, yaptığı gibi bir tekneyi inşa ederek diye. Böyle bir proje olur mu sence? Olur, olur Beysun fakat ben sana benim başıma geleni anlatayım. Sen oradan Baybiç. Şimdi böyle projelerde bir yerde de zaten yazdım ve söyledim. Şimdi bir, bir İngiliz olsaydın sen. Ee, ve kitabı Bahriye, bir İngiliz e, korsanın yazdığı kitap olsaydı, Nelson'un yazdığı bir kitap olsaydı ve bunu yapmaya kalksaydın, <gülüyor> senin bir defa millet koşar gelir, ya biz buna katkıda bulunalım, sponsor olalım diye kapını aşındırırdık. Biz e, herkesin kapısını aşındırdık. E, teşekkür ediyoruz. E, Türkiye'de marina sahibi olan bazı kurumlar dışında kimse e, biz buna sponsor olalım demedi. Marinalar, e, bizde gelip kalabilirsiniz. Biz sizden para almayız. Bir iki gün oturursanız filan işte suyunuzu, elektriğinizi veririz dediler. Çok değerli bir katkıydı. Müteşekkiriz hepsine. E, hala da yararlanıyoruz onlardan gittiğimiz zaman. Evet. Zamanın e, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay <gülüyor> sevdiğim bir e, dostum arkadaşımdı. O bununla ilgilendi. Sponsor, Kültür Bakanlığının sponsor ol, olabileceğini söyledi. Fakat e, yani siyasi ömrü vefa etmedi. istifa edip ayrılmak zorunda kaldı. O işte yattı. Sonuç olarak biz e, kendi cebimizden e, bu işi yürütmek e, zorunda kaldık. En büyük desteği Bodrum Mil Tamarine'den gördük, hala da görmeye devam ediyoruz. Teknemizi orada kaldığımızda bir, bir ücret almadan şey yaptılar, misafir ettiler. O sırada şeyde müdürü de çok yakın bir dostumuzdu Ömer Karacalar. Şu anda da Bodrum Mil Tamarine bize çok ciddi destek veriyor bu açıdan. Müteşekkiziz onu da söyleyeyim, haksızlık etmeyelim. Ama sonuç olarak böyle bir projeye kalkışacak olanların sponsor Türkiye'de sponsor bulmak konusunda sıkıntıları olabilir. Şimdi izin verirsem başka bununla bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyur. Senin geçen programın sonunda sorduğun soruyla da bağlantılı. Bir film yapılmış mıdır? Bu Kitab-ı Bahriye gibi benim nezdimde çok ciddi ve yapılmamış bir yapılması mutlaka gerekli bir projeye kimse destek olmazken TRT Piri Reis Kitabı Bahriye filan adında birkaç program yaptı ve buraya milyonlarca lira ödedi. Hiç kimse kusura bakmasın bu programların hiçbir değeri yoktur ve yoktur. Çünkü bunu yapan insanlar ekipler buna hazırlıklı değillerdi değillermiş gördüm. Bu sadece bir e, fantazi işte şöyle bir e, geçerken işte Pirini işte diye böyle bir takım. Bir e, genç hanım var. E, o da e, böyle bir film peşinde. E, fakat e, ben kendisiyle tanışırım e, severim de e, uyarmaya çalıştım. O da e, dediğim gibi bu işin ne kadar ciddi ve önemli bir proje olduğunu pek o da Pirili Reis'in bilmem ne Kadis Limanı'ndaki aşkı falan diye onlara odaklanan bir yaklaşımla bu konuya ilgi duyuyor. Maalesef senin sorunun yanıtı, geçen seferki sorunun yanıtı Piri Reis'le olması gereken ciddiyetle ilgilenen çok az kişi olmuş. Bunların başında Atatürk geliyor her zamanki gibi her konuda olduğu gibi. Bugün hala e, Reis'in, Mesela Kitabı Bahriyi e, ben de bir örneği var. İspanyollar İspanyolca basmışlar. Libro por las los Navigantes denizciler için kitap rehber. Adı. Son derece güzel bir İspanyolca çeviri. Benim Arjantin'den kalma İspanyolcam olduğu için anlayabiliyorum. Ee, başka ülkelerde Viriliyes'in kitabı ı bariyesine duyulan ilgi bizim ülkemizde duyulan ilgiden daha ileride. Yani, Peki şuna, e, belki e, şundan da, an, e, söz etmek gerekir. Mesela e, Metin Erksan e, TRT dediğin için aklıma geldi. Preveze diye bir dizi e, yapmıştır. Ben de işte bir şekilde e, stüdyoya gidip e, fotoğrafları filan da çekmiştim. E, kamera arkası anlamında. Hı hı. E, mesela Metin Erksan sinemacı olana bilinir ama aslında iyi de bir tarihçidir Metin Erksan. Evet. E, o Preveze dizisinden haberim var mıydı senin? Preveze dizisini izlemedim ama haberim var peki ben aslında şunu proje olarak değil fikir olarak şunu önermiştim yani bir kere şunu konuşalım Piri Reis'in Mısır yolculuğundaki gemi nasıl bir gemiydi? şimdi e, Piri Reis'in Mısır yolculuğu derken e, kanımca iki ayrı yolculuktan bahsediyor olabiliriz. birisi Piri Reis <gülüyor> Yaklaşık bir 10-12 yıl, zaten işte Kitab-ı Bahri'yi filan haritalarını yaptığı dönem Gelibolu'da bir nevi inzivaya çekilmişti. Artık yani fiilen korsanlık filan yapmıyordu. Pargalı İbrahim e, Mısır seferine çıkarken ona yanına Piri Reis almasını önermişler. Onun üzerine Piri Reis'e rica edip Piri Reis Pargalı İbrahim ile Mısır'a gidiyor. Fakat Pirili sonra bir defa daha Mısır'a gidiyor ve orada e, bizim Kızıl Deniz filosunun komutanlığını üstleniyor ve Portekizlerin güneyden e, gelerek Afrika'yı dolaşarak gelip oralarda işte Aden filan o, o kalelere yerlere el koyması ve onunla ilgili büyük bir hazırlık içinde oldukları duyuluyor. Onları karşılamak üzere oraya gidiyor. Yani Pirili'sin iki şey var. Bu ikisinde de benim bilebildiğim kadarıyla kadırgaları kullanıyor ee, Ve e, hala kadırga kullanıyor çünkü Osmanlı o sırada. Nitekim bu gidip Aden'i falan hep Portekizlerden geri alıyor. Fakat e, geleceğe gelen şeyin Portekiz filosunun çok ciddi bir filo olduğunu, kalyonlardan oluştuğunu bildiği için ona karşılayacak gücü yok. Oradan Mısır'a, Kahire'ye dönmeye çalışıyor ki hazırlıklarını yapsın. Bu arada iki tane kadırgası batıyor veya üç tanesi batıyor. İki ile ancak dönebiliyor ve işte tezvirat, o sırada Bağdat Paşası, Kubat Paşa'nın tezviratı sonunda da kanunun emriyle e kellesi alınıyor. Şimdi bu kadırga ile seyahat yapılabilir. Ben de zaten kitabı Bahriye'ye o zamanın e, kadırgası olmasa bile kalyonuna benzer e, karaka filan dedikleri türden bir tekneyle gitmeyi düşünüyordum. Öyle bir tekne de bulmuştum. Ama dediğim gibi o tekneyi satın alacak ve e, donatacak e, paramız yoktu. Onun üzerine bir e, modern bir yelkenliyle. Bu işi yapmaya çalıştık. Hala da öyle yapıyoruz. Kendi teknemde zaten. Peki böyle bir şey var aslında. Bilmiyorum Hüseyin Çoban'ı tanır mısın? Hayır tanımıyorum. O e, gemi inşa mühendisidir. E, işte, ahşap tekne yapım konusunda da uzmandır. O bir e, ka, kalyon yapıldı bildiğim kadarıyla. Hatta en son bir de şey, yani TRF'nin bir yapımında... Kullanılan bir e, tekne daha yapsı. E, öyle bir şey yapıldı e, Kalyon ya da Kadırga şimdi tam hatırlamıyorum. Biliyorum, biliyorum. Bir tanesi de yanılmıyorsan Karadeniz'de yapıldı. Ve, evet evet. Kurucacı şeyler evsineci obanı. Evet o o, o Kalyon e, ünlü e, Golden Hind Kalyon'un replikasıdır. Hm hm. E, peki. E, bu e, yolculuk ne kadar sürüyor? Yani bir e, reis e, birincisinde ya da ikincisinde nereden çıkıyor? Kaç günde, kaç haftada nereye gidiyor? Orayı anlatır mısın? Doğrusu tam ayrıntısıyla bilmiyorum, bilmem de mümkün değil çünkü bildi. Ama e, İstanbul'dan yola çıktıklarını biliyorum ve e, adalara falan uğrayarak e, şeye gidiyorlar, Mısır'a gidiyorlar biriz e, bunu şimdi tam olarak hatırlamıyorum Muhtemelen kitabı bahriyede e, anlatıyor e, yani nasıl yola çıkmışlar e, Pargalı İbrahim'in ona nasıl güvendiğini anlatıyor ve biriylesin e, sık sık kaybolup e, teknenin içinde sonra yola şey, ortaya çıkıp işte şuraya gitmek lazım, böyle yapmak lazım dediğini fark ediyor Pargalı. Zaten kitap bu Bahriye öyle ortaya çıkıyor. Hı hı. Onun üzerine Pargalı merak ediyor. E, sen ne yapıyorsun böyle ortalıktan kayboluyorsun sonra bir... O da söylüyor. Diyor ki benim böyle böyle notlarım var. E, bu notları işte derleyip toparlamıştım. Bu bölgeye ait notlarıma bakıyorum ki rotamızı doğru çizelim, başımıza bir dert gelmesin. Pargalı bunu istiyor, okuyor notları ve diyor ki bunları hemen gözden geçireceksin, bir kitap haline getireceksin ve bunu padişaha sunacağız. Nitekim bunu işte 1521 yılında biliriz kitap haline getiriyor ve Pargalı aracılığıyla da kanuniye sunuyorlar. Kitabı Bahriye'nin hikayesi bu. Pargalı'nın merak edip bunu okumasıyla ortaya çıkıyor. E, Periles e, bu kitabı herkes yanında bulunsun bulundursun bütün denizciler ki e, başlarına olmadık işler gelmesin diyor ve bu da benim e, bu, ben, bu fakirin e, denizcilere e, yarlı şey olsun diyor bir e, armağan olsun diyor. Peki şunu merak ettim e, biliyoruz ki matbaa çok geç geldi. Bu evet. kitap nasıl çoğaltılıyor? Bu kitap el yazması olarak çoğaltılıyor. Şaşıracaktım <gülüyor> ama matbaa çok biliyorsun Türkiye'ye 300 yıl gecikmeyle gelmiştir. Evet. Ve e, matbaada e, basılacak kitaplar din kitaplarıyla e, sadece e, sınırlı, sınırlı tutulmuştur. Pardon e, din kitapları basılmamak kaydıyla sınırlı tutulmuştur. O sırada da yani İbrahim Mütteferrika e, bütün hayatı boyunca çok az sayıda kitap basabilmiştir. E, çünkü bizim din kitaplarımızın öyle matbaada filan basılmasını daha o zamanda kimse pek arzu etmemiş anladım kadarıyla. E, yani okuma yazma o şey okuyan yazan ve öğrenen çoğalır diye herhalde çekinmişlerdir. Peki geçen programda e, Pir Reis'in Konya e, e civarından olduğunu söylemişti. Evet. Piri Reis'in torunları var mı? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Ve hiçbir yerde de böyle bir e, yani Piri Reis'in evlendiğini e, çocuk çocuğa karıştığını filan e, okumadım, görmedim. Tabii ben, benim görmemiş olmam e, bunların olmadığını göstermez. Kanıtı da değildir. Ama e, doğrusu hiçbir yerde rastlamadım. Yani işte e, şey, bizim <gülüyor> ünlü Barbaros'un babası, annesi bellidir, kardeşleri bellidir ama Piri Reis'in ailesiyle ilgili olarak bir şey duymadım. Biraz evvel söylediğim o genç hanım Piri Reis'in bir aşkından bahsediyor ama e, onunla evlendiğimi onu da bilmiyorum doğrusu. <gülüyor> Anladım. Yani e, bu kadar ünlü bir e, ismin e, hayatıyla ilgili ayrıntıları bu kadar az ...sahip olmamız da enteresan tabii ki. Peki şunu soracağım. Belki de Piröreş'in yaşamının bu kadar dramatik bir ülkeye dönüşmesinin arkasında sonu var. İşte Mısır'da başı vuruluyor. Neden bu kadar değerli, bu kadar fayda üreten bir insan neyin hedefi oluyor da böyle bir sonla karşılaşıyor? E, Beysun, e, benim görebildiğim kadarıyla Osmanlı tarihini e, oldukça e, okuyup izlemeye çalıştığımı söyleyebilirim. <gülüyor> Hatta <gülüyor> padişahlar, padişah anaları filan kitaplar da vardır. Onları bile okudum. E, şimdi e, şu anda da yine bir kitap okuyorum. Osmanlı İntuvatorluğu'nun çöküş dönemine ait bir aile hikayesi. Yarı anı yarı roman. Ee, benim görebildiğim kadarıyla e, Osmanlı e, imparatorluğu sırasında kişilerin e, yükselmesi e, çoğu kez saraya yakın birileriyle evlenmeleri sayesinde oluyor. E, tepe taklak olup e, kellilerinin alınması mallarına mülklerine konulması da e, çoğu kez yani yaptıkları devlet yönetimindeki yanlışlardan, hatalardan değil de e, etrafta e, onlar hakkında e, döndürlen dolaplar ve tezvirat sonucunda oluyor. Kıskançlık yani. Ve e, yerine göz dikmek, onu yerinden etmek. Pirri başına gelenin de bilebildiğim kadarıyla okuduklarımdan böyle olduğu anlaşılıyor. Çünkü Pirri Reis biraz evvel söylediğim gibi Portekizlilerin el koydumları, işgal ettikleri Baska Körfezindeki bazı adalar, Aden, Üleng gibi yerleri Piri'den Portekizlerden geri alıyor. E, bunun herhalde bir başarısızlık veya hata olduğunu söylemek mümkün değil. Ama Kubat Paşa ve diğerleri başka kim var bu tezvilatın arkasında bilmiyorum. Onlar Piri değilsin adamlarını donanmasını falan terk edip kaçtığını ileri sürerek bir ileriyesinin kellesini aldırıyorlar. E şimdi bu iki şey birbirini tutmuyor bu iki e, görüntü. Bir yere gidip Portekizlerden o kaleleri geri alan bir adamın e, folyo yumurta yokken adamlarını falan bırakıp e, kaçmış olmasını hele Piririus gibi bir adamın düşünmek çok zor. O sırada da yanılmıyorsam 90'lı yaşlarında falan. Yani bu dediğim gibi bir kıskançlık, çekememezlik sonucu ortaya çıkan bir durum olarak düşünüyorum ben. Bir iktidar kavgası. Evet iktidardı kavgası. Küçük insanların çekememezlikleri. Bu, bu yani her dakika her hepimizin yaşadığı, bugün de yaşadığımız ee, bir, bir insan davranış biçimi ee, ve e, maalesef e, işte, e, Şehzade Mustafa da öyle gitmedi mi? Şehzade Hı. Mustafa senin yerinde gözü var dedikleri için tezvirat sonunda oğlunu boğdurdu kanunu yani en yetenekli oğlunu boğdurdu. Osmanlı İmparatorluğu battı. Yani e, sadece ondan bakmadı. Ama bu, bu da bir yani yeteneksiz ve ehliyetsiz kişilerin Yönettiği ülkeler batarlar. Bunun e, binli yüzlerce örneği var. E bu o da öyle. Yani ben olsam kanunun yerine ya kardeşim zaten benim yerim o geçecek. Niye benim yerimde gözü olsun derdim hiç olmazsa. Ama e, yanındaki çadırda bağırtı bağırta boğdurdu e, oğlunu. Bu maalesef e, özellikle imparatorluklarda e, krallıklarda. Ama şimdi Cumhuriyetler'de çok sık gördüğümüz bir davranış biçimi. Çok yazık tabii yani sen defa da söylemiştim. Çağın gereklerini gören üç kişiyi yok eden Kanuni Sultan Süleyman bizim en büyük padişahımız. Gerisini sen düşün artık. Peki senin çalışmana dönelim. Şunu söylemem doğru olur mu? Sen kitabı Bahriye'yi yeniden mi yazıyorsun? Evet. Doğru. Kitab-ı Bahriye'yi yeniden yazıyor. Yani Peki... çok iddialı bir şeymiş gibi görünüyor. Değil. Çünkü Kitab-ı Bahriye'yi yeniden yazmak Piri Reis'in değerini hiç azaltmıyor. Bilakis artırıyor. Çünkü Piri Reis benim önümde Kitab-ı Bahriye var. Hani modern haritaları GPS'leri falan bırakalım bir tarafa. Kitab-ı Bahriye var. Piri Reis'in önünde hiçbir şey yok. Piri Reis bir yandan dövüşüyor. Bir yandan tırnak içine düşmanla uğraşıyor, bir yandan dediğim gibi o yakaladıklarını götürüp satıyor, savuyor bir şeyler yapıyor. Bir yandan da not tutuyor, harita topluyor. Yani böyle bir adam, bilmiyorum kaç yüzyılda bir geliyor bir ülkeye ve bunları toplayıp harita yapıyor, bir de Bin, bin neredeyse 404 kere 1600 1300 sayfalık kitap olan bir şey ve Tabii ki haritaları çiziyor Portalan haritası dediğimiz küçük bölgelerin evet. ayrıntılı haritalarını çiziyor be çok hayret edersin yani e, bazen çizdiği harita mesela bir adayı çiziyor e, hani Bilmiyorum bugün e, yukarıdan Google'dan çekilmiş fotoğraflarla çizilen haritanın tıpı, tıpına tıp aynı. Geçenlerde e, Talat Kırış var bizim reislerden yatta. Bir, evet. e, bana bir, bir belki tanırsın. Zaten evet. o sana söyledi beni doğru. Evet, evet. Ondan sonra Talat e, reis bana bir mesaj atmış Gecenin bir köründe saat 1 miydi 2 miydi neydi? Reis ben filanca adadayım. İşte burada e, nereye e, demir atmak lazım, nerede yatmak lazım filan gibi bir şey sormuş. Ben de hemen e, açtım kitabı Bahriye'yi, baktım şeye, dedim ki reis e, şu, şu yönde şöyle bir koy olması lazım, o koyun da şurasına demir atman lazım. <gülüyor> Biraz sonra cevap diyor, ya reis biliyor musun tam senin söylediğin yerdeyim dedi. <gülüyor> yani denizci olarak o bulmuş orayı en, en düzgün yer burasıdır demiş haklı olarak çünkü iyi denizcidir Talat Reis ondan sonra ama Piri Reis de orayı tarif ediyor Anladım. peki ilginç olan şu işte anlattın e, Piri Reis'in e, başının e, alınmasını ama bir süreç var ki Piri Reis tekrardan itibarı iade ediliyor. O süreci anlatmanı isteyeceğim çünkü şu anda Piri Reis Üniversitesi var. Şimdi Piri Reis'in e, itibarının iadesi ne yazık ki Osmanlı döneminde değil. Piri Reis e, itibarına Atatürk sayesinde kavuşuyor. Çünkü daha önce yani Atatürk 1935'te bu haritayı çoğaltın, herkese gönderin ve bu konuya bakın diye kendisi çok ilgi duyunceye kadar dedim ki piri Reis'ten e, kimsenin haberdar olduğunu gösteren en küçük bir iz yok. Harita 29'da bulunuyor. E, tırnak içinde yavurlar ilgi gösteriyorlar, yavurlar bunu işe yapıyorlar, anlatmaya başlıyorlar dünyaya ve e, Ondan sonra Atatürk'ün bu işe el atmasıyla Piri Reis'in itibarı. Evet. Şimdi çok beni hem sevindiren hem üzen bir konuya değindim. Piri Reis Üniversitesi var, Piri Reis Lisesi var. Ama ne üniversitenin ne lisenin Piri Reis'e ilişkin benim bildiğim kadarıyla yanılıyorsam kusura bakmasınlar. Hani benim yaptığım gibi bir benim yaptığıma benzer bir iş yaptığını dahi duymadım. Bırak onu Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin her türlü olanağı var. Ben Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam yıllar önce ilk yapacağım iş bir tekne ve bir ekip tahsis eder. Bu Piri Reis'in kitab Bahriyesi'ni ben Yeniden yazardım. Yani deniz kuvvetleri yeniden yazardı. Ama bunların hiçbirisi yapılmamış. Yani bir garip büyükelçi emekli olduktan sonra bir iki arkadaşını bir araya toplayıp cebinden para, cebinden para önemli değil. Yani çok fazla para harcamıyoruz işte. Kırt kanaat geçiniyoruz. Ama yani bunlar bize kalmamalı Beysun. Böyle şey olmaz bunu çok açık söylüyorum. Ben yaptığım işle gurur duyuyorum. Çok takdir ediyorlar, çok şey yapıyorlar. Çok memnun oluyorum tabii. Değer veriyorlar. Işte. Ama bu doğru değil. Bu doğru değil. Öyle şey olmaz. Yani bir ülkenin dünyaca ünlü bir haritacısının bir pilot bu ilk pilot booku yazan adamının bu kadar sahipsiz kalması üzerine yazılan 20 küsur 30 küsur kitabın neredeyse yüzde şey, 75'inin 80'inin hurafelerle uğraşması bunlar akıl alacak işler değil bunlar bizim e, maalesef bilimden ilimden ne kadar uzaklaştığımız uzak olduğumuzu gösteriyor bu çok üzücü peki, peki Sıhhat bunları konuşurken bence Sadun Borayı da anımsatsak hatta bir selam yollasak çünkü biliyorsun ki Saadun Bora'da da pilot kitapları var. Evet. Yani evet. o o belki de şanslı bir insandı ki ya yaşarken e, kendisine gösterilen sevgiye saygıya tanık oldu. Evet. Yani bugün e, Türkiye'de amatör denizliliğin ben milat noktası olarak görüyorum Sadım Bora'yı. Yani o onun sayesinde bir sürü e, binlerce insan denize açıldı, dünya yolculuğuna çıktılar. Evet. E, Talat'ın da böyle bir projesi olduğunu biliyorum. anlattı bu programda evet. e, Talat Kırış'ın. E, evet. Yani e, belki de bu şansla ilgili bir şey. bir Reis'e şanssız bir insan diyebilir misin? Ee, şimdi yani sonuna baktığın zaman doğru. Hani. <gülüyor> Ünlü filozofun söylediği bir insanın şanslı mı şanssız mı olduğu ölürken belli olur demiş. şeyin Midas'la ilgili olarak. Evet insanın nasıl öldüğü şansı, son anı şanslı mı şanssız mı? Evet ama öyle değil. Bence Piri'yleyiz çok şanslı bir adam. Şansını da kendisi yaratmış. Birçok insanın yaptığı gibi. Pir işte İste pekala el gidip işte oradan buradan kızları kadınları toplayıp altınları alıp filan onunla yetinebilirdi. Yetinmemiş. Hiç kimsenin yapmadığı bir işi yapmış. Bir iddiası varmış yani. Bir iddiası varmış ve bunu kendisine bir şey olarak bir hedef olarak koymuş. Besbelli. Yoksa dediğim gibi bilmem kaç tane portalan haritasını oturup çizip üstüne işaretler koyup notlar koyup bu kadar notu alıp, her yeri tek tek yazıp, koskoca Akdeniz'i yazıp, hatta Çin denizini, Hint denizini bilmem, Çin bütün bunları ya bunlarla bir insanın bir insan niye uğraşsın? Şansını orada yaratmış. Onun için bugün Piri Reis bütün dünyada tanınıyor. Geçenlerde bir yazı yazdım Yat Dergisi'ne. İzlanda'nın vakti zamanındaki Cumhurbaşkanı, oraya tayin olan bizim Büyükelçi'den ee, şey istemiş e, Piri Reis'in haritasını demiş çok merak ediyorum bizim İzlanda'yı gösteriyor mu? yani Askelson diye bir adam 1950'li yıllarda yani bunlar bir yandan beni çok mutlu ediyor özellikle e, yabancıların gösterdiği ilgi ama öbür taraftan da dediğin gibi çok üzüyor bizim ilgimiz yabancıların gösterdiği ilginin yüzde biri değil %1'i değil. Evet. Böyle böyle bir şey olmaz. Beysin olmamalı. Ha, bir ülke değerlerine e, değerli insanlarına bu kadar e, bir kalmamalıdır. Ya Kusura bakma biraz e, ağlangoşlu bir program oldu ama. E, yok ama yani zaten ben e, bugünkü programı e, seninle bitirmek istiyorum. Bir e, beysin <gülüyor> Farkında olmadığımızı tırnak içinde e, söylüyorsun ya da söylüyoruz neyse. Peki Süha Umar'ın farkında mı e, şu andaki e, sistem diyelim neyse işte politika diyelim ne diyelim. E, yani senin bu çalışman e, iki senesi falan var. Dedin. Doğru mu anladım bilmiyorum. Yani evet daha yani de... umarım bitirilebilecek kısmını iki senede bitiririz diye düşünüyorum. Peki şey başladı mı yani bütün bu rotaları yapıyorsun bunların mutlaka notlarını da alıyorsun yazılarını da yazıyorsun 52-53 yazı olduğunu söyledi. Sonunda bir kitap çıkacak ortaya değil mi? Şimdi Beyşun şöyle bir şey var. Ben de tabii bunu bir kitap haline getirmek ister isterim. Bu işlere başlarken, bilmem bilir misin Boyut Yayıncılık diye bir yayın grubu var. Bülent Özükan'ın sahibi oldu. Bülent benim çok yakın dostumdur. Eşi de oranın yöneticisidir. Ben bu projeye ondan ona bahsettiğimde 2012 yılında gözleri parladı hemen e, bürosunda kalktı kütüphaneden benim de şimdi kullandığım kitabı bahriye'nin o dört cildini çıkardı ve önüme bir tanesini açtı notlar almış üstüne nitekim zaten şey Boyut yayıncılık pirreis dünya haritası replikasını bastı pirreis kitabı bahriyesini çok daha ciddi bir ve böyle e, hani e, büyük bir salonun olursa orada bir rahle koyar üstüne koyarsın açılan Hani gelen giden görür filan o şekilde. Sonra işte e, Bir Reis'in 1913 Dünya Haritası ile ilgili Svat Şurçek'in, Gregory McIntosh'un filan yazılarından derlediği bir büyük yine aynı şekilde bir e, şey kitabı yani sunuş kitabı bastı. O, o bana iade dedi bu benim projem dedi. E dedim tamam işte ben yapayım sen kitabını bas. Tabii bugün şu <Gülüyor> kuşunlar da kitabı basan sonra Yine bizim reislerden e, Ali Boratav vardır. Belki biliyorsun gazeteci. iyi, iyi, iyi, iyi arkadaşımdır. Ha tamam. Hadi e, bana e, bir firmayla görüşmüş bir onun bir kuzeni var. O, o ya dedi şunu artık yazdığın kısmı hiç olmazsa kitap haline getir. E, şöyle Beyşim çok istiyorum. Hakikaten Hı -hı. hepsi zaten hazır. Bir tek gözden geçirilip e, kitabın dörtte üçü yazılabilecek durumda. Fotoğraflarını falan da hep ben çektim zaten. Hı -hı. Ama şu anda bir üç, üç tane kitap yayınlamıştım ayıp söyle ayıp da söylemesi ben ikisi mesleğimle ilgili birisi yaban hayatı ve doğa koruma ile ilgili. Şimdi son bir dördüncü kitabı bu yıl bitirmeye çalışıyorum yine mesleğimle ve hayatımla ilgili bir anı kitabı. Ondan sonra ve onunla birlikte senin söylediğini gerçekleştirmeye çalışacağım. İş bankası bir ara ilgi duyduğunu biliyorum. Onun yani bir şekilde basılırsa keyifli olacağını düşünüyorum. Şeyin de Ali Boratav'ın bir mavi yolculuk kitabı var biliyorsun rehber kitabı. Bilmiyorum. İşte Bilmiyorum. onun, onların tamamlayıcısı Sadun Borun'un Ali Boratav'ın filan bu tamamlayıcısı olacak ve çok spesifik bir yer. Şunu söyleyeyim, o da beni çok etkiliyor. Biliyor musun? 500 yıl önce Yazılmış bir kitaba dayanarak, oradaki bilgilere dayanarak gittiğim yerlerde e, çoğu kez son derece olumsuz gelişme ve değişim içinde bulunan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Bizim kıyılarımız. Evet, bir talan... yani bu, bu vahim. Yani şurada adalardan, Ege Adaları'ndan herhangi birine gidiyorum. Bilmem işte Portofino'ya gidiyorum, gittim. Bilmem Simitayolcu'ya e, gittim bu, bilmem ne her yere gittim. Adalara, Ibiza'ya bilmem ne Korsika'ya. Kardeşim yani bu nasıl iştir ya? 500 yıl önce nasılsa aynen evet. duruyor neredeyse. Peki. şu zamanımız bitti. Evet. Ee, belki devamında bir başka belki Ali Boratav, belki bir başka belki Talat bilmiyorum. Ee, tekrar bu konuya devam edelim istiyorum. Şimdilik bu hafta zamanımız bitti. Çok teşekkür ettim Suha Umar'a. E, tanıştığımıza da çok sevindim. Geç bir tanışma ben teşekkür oldu. Ediyorum. Umarım bir gün yüz yüze e, sohbet etme olanağımız olur. Tabii. E, çok teşekkür ettim e, zaman ayırdığın için. Görüşeceğiz tekrar. Estağfurullah Mülsü. Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğin için. Bütün arkadaşlara da çok sevgilerimi söyle lütfen. Evet, açıkladığımız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.